94.9 Açık Radyo, Çekirge'nin yoga hevesi, her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları başladı. Ben Çekirge ve Ayça karşınızda. Merhaba Ayça. Merhaba. Bugünkü konumuz 11 Eylül olması e, nedeniyle e, özel bir güne ayırdık konumuzu. 11 Eylül 1893 Süvemi Vivek Kenanda'nın yogayı batıya tanıttığı tarih. Evet. Kimdir? Svami Vivek Henan'da. Ay ne kadar zor söylemesi. <gülüyor> <gülüyor> evet aslında çok şanslıyız çünkü tam canlı yayınımızın olduğu gün bugüne denk geldi. Evet güzel de, denk. Değil mi? Yani ee, gerçekten güzel bir tesadüf. 11 Eylül aslında 1893 dediğin gibi çok özel bir tarih yoga adına. Çünkü ilk defa yoga adını zikir olarak yani yoga ile ilgili herhangi bir şeyi batı ilk defa Svami Vivek Henan'da sayesinde duydu. Chicago'da. Yani oldukça eski bir tarih. Evet. Ee, ve o günden sonra da bir anda, bir günde medyatik olmuş bir kişi Sıvamivi ve Kenan'da. Eğer sorarsan sebebini açıklayacağım birazdan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum evet, evet. ne kadar vaktimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Şu hazır şimdi vaktimiz varken. evet e Önce nasıl medyatik olduğunu mu tamam, e dinlesek. <gülüyor> dinlesek yoksa e Sıvamivi ve Kenan'da kimdir? Bunu mu anlatmak istersin? Ee, Swami Vivekananda şöyle aslında e, bu kişi e, 14 yaşında karşılaşmış e, kendi gurusu olan e, Ramakrishna ile. Krishna kimdir? Yani Türkiye için Mevlana gibi kabul edebileceğimiz oranın hani ünlü üstadlarından biri, yoga üstadlarından biri. Hı -hı. Swami Vivekananda Kalküta Krishna da Kalküta'da bulunan bir tapınakta e, barınan bir kişi. Hı -hı. Rahip demek istemiyorum çünkü rahiplik görevlerini yerine getirmediği için sadece tapınakta bulunan bir kişi. Tapınakta. ...bundan başka bir rahibi varmış aynı zamanda. Feyz 5 sene kadar... ...bu kişinin öğrencisi olmuş ama çocukluk... ...yıllarından itibaren hep yoga, vedanta... ...ve benzeri bütün o kitaplar... ...opanişatlar... E, aklınıza gelebilecek her tür Hint felsefesiyle ilgili kitabı okuyarak kendini geliştirmiş e, bir kişi. Ve aristokrat bir aileden gelen bir kişi. Yani Hı -hı. eğitimli de bir aileden gelen bir kişi. İlginç bir şekilde kendi hocasını da e, çok fazla tiye alan bir kişi. Ramakrishna çünkü e, hani çok fazla veç haline giren ve sürekli olarak kendi deneyimlerinden bahseden bir kişi. Vivekananda'ya baktığımızda ise son derece akıl adamı. Son derece bilimsel olarak konuya yaklaşan. Bu nedenle de hep bir kaşı yukarıda hani hocasına hani acaba şimdi bu ihtiyar bakalım ne söyleyecek diye dinleyen biri. <gülüyor> Ama bu yine de kendisini e, durdurmamış. Bu kişiyi takip etmekten güzelliği bu. Çünkü hep şunu demiş hani farklı perspektiflerden de konuya bakmak lazım. Hani bakalım ne söyleyecek gibi sürekli olarak dinlemeye devam etmiş. Bu kişi beş sene sonra e, takibi bırakmasının sebebi de Ramakrişnan'ın... Gırtlak kanserinden ölmesi. Oh. Bu arada Vivek üniversite yıllarında aldığı eğitimde batı felsefesi ve batı tarihi üzerine. Bu yüzden... Daha sonra mı denk geliyor aynı zamanda? Aynı zamanda. Ramakrishna hatta desteklemiş. Yani Vivek Enanda aslında okula gitmek de istemiyor üniversiteye. Ramakrishna'nın zoruyla hani bu bir gün işine yarayacak dediği için bu konuda kendisini geliştirmek için devam ediyor üniversiteyi. Ölümünden sonra da keşiş hayatına geçiyor ve bir süre Hindistan'a... Bayağı bir ziyarette bulunuyor. Bütün kıtayı geziyor ve orada farklı dinlerden, farklı kültürlerden kişilerle tanışıp farklı kültürler açısından aynı felsefenin bu kültürlerde de var olduğunu görüp böylece bir dinler birliği ve bir dünya kardeşliği gibi kendi verdiği bütün hayatı boyunca da vermeye devam ettiği evrensel mesaja Geliyor yavaş yavaş <gülüyor> ve daha sonra aslında bir Trivandrum'da yani bu Sri Lanka ile Hindistan arasında Hindistan yarım adası arasında <gülüyor> Hindistan'ın son taşı diye kabul edilen bir kaya vardır artık Hindistan'ın son kayası diye düşünülür ondan sonra artık Sri Lanka başlar o kayaya bir gün oturmuş meditasyon yaparken birden şunu fark ediyor ki aslında Hindistan'ın ayağa kalkması için ki çünkü konuştuğumuz dönemler İngiltere sömürgeliği altında bulunduğu dönemlerden bahsediyoruz. Ve hani çok hani darbe almış doğal olarak kültür bu anlamda ve herkesin özgüveni sıfırın altında hani bir köle ülkeden bahsediyoruz. Orada şu geliyor aklına diyor ki bizim diyor bütün bu keşişler hepimiz hani bu metafiziklerden bahsediyoruz ama insanların karnı aç. İlk önce bu ulus ayağa kalkmalı ki bu mesajı alsın diyor evet. ve böyle bir... E, iradeyle çünkü dediğim gibi çok da kararlı bir kişi bu aynı zamanda ayağa kalkıp bu mesajı nasıl veririm me, bu sefer soyunuyor. Ondan sonra da tesadüfler birbirini takip ediyor karşılaştığı kişilerin yönlendirmesiyle Chicago'da bu söylediğimiz e, 11 Eylül 1893 yılında düzenlenen e, konferansa katılmak için Amerika'ya geliyor ve bu arada delege olarak davetli değil. Aa, öyle valizini alıp geliyor yani. <gülüyor> Aynen öyle yapıyor yani <gülüyor> bir diyorsun? elinde elinde bir tane e, bilet uçak bileti diyecektim dilim sürsün <gülüyor> tabii o zaman <gülüyor> e, tabii bir gemi biletiyle Japonya <gülüyor> üzerinden geçerek e, Chicago'ya <gülüyor> varıyor ve dediğim gibi delege değil e, ve doğal olarak kapıya gidip tıklattığı zaman dalga mı geçiyorsun diyorlar ve dünyada ilk Güzel. defa <gülüyor> dünya parlamentosu dünya dinler parlamentosu diye bir şey kurulmuş hı hı. E, ve farklı dinlerden işte farklı ekollerden bütün delegeler bir araya gelecek ve nasıl hoşgörüyü e, daha fazlalaştırabiliriz işte fanatizmin nasıl önüne geçebiliriz yani insan tabi bir taraftan da şunu düşünüyor demek ki pek değişen bir şey yok o tarihten bugüne <gülüyor> <gülüyor> ve hala toplantılar sürüyor <gülüyor> evet, yani dünya parlamentosu da bu arada toplamda 8 kez buluşmuş. Bir araya gelmiş bu arada. Oh. Ee, ve ilk defa e, bu tarihte bir araya gelecekler. Ve dediğim gibi hani doğal olarak aradan da delege falan kabul etmiyorlar. Hı -hı. Fakat yine tesadüfler birbirini takip ediyor. Ve işte tamamen bir tesadüf eseri trende artık hani kös kös artık tamam katılamayacağım diye düşünürken, yolculuk ederken Svamivi ve Kenan'da yanına Harvard profesörlerinden, Harvard Üniversitesi profesörlerinden birisi oturuyor. <gülüyor> Ve bu kişi meğerse bu dünya dinler parlamentosunun başkanını tanıyan bir kişi. Güzel film gibi. <gülüyor> <gülüyor> hani işte bir şey olacağı varsa olur derler ya yani bu. Film, film yapıldı mı? <gülüyor> Aslında yapılabilir. Hadi gel beraber yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Vivek Enand'ı hangimiz oynarız bilmiyorum yani biraz. <gülüyor> Ay, film ya... biraz yanmam gerekiyor. <gülüyor> biraz da kilo alman gerekecek Ol, <gülüyor> bu arada. Alır. <olur. gülüyor> ve <gülüyor> daha sonra bu kişinin de yönlendirmesi ve referansıyla bir mektup yazıyor ve bu kişiye diyorlar ki tamam peki gel. Tabii ki taraftan da bozuluyor tabii doğal olarak et. Çünkü hayır dedikleri bir kişi daha sonra tabii katılıyor bu arada. E, ve parlamentonun ilk günü 11 Eylül'de konuşması için yaklaşık 5 veya 7 dakika veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Yani çok kısa ve net konuşması gerekiyor. Biz de burada diyoruz ki ay zamanımız çok azaldı. <gülüyor> <gülüyor> tabii değil mi? biz 20 dakikada neler hallediyoruz. Oo. Yani 5-7 dakikası var. Ne söyledi? Söyledi. Söylemedi kaldı. Ve e, işte o zaman geçiyor. İşte birçok kişi konuşuyor. Tabii o sırada daha tabii Hristiyan bir topluma e, yönelik hitap edildiği için daha çok tabii farklı mezheplerden daha çok Hristiyan yetkililer doğal olarak. Hani biraz kantarın ölçüsü o tarafa doğru doğal olarak. Ve tabii hani farklı ağır mesajlar daha... Hani ...dini içerikli mesajlar veriliyor doğal olarak. Hı -hı. Herkes de doğal olarak... Hani ...kendi e, temsil ettiği... ...ekolün ne kadar iyi olduğundan... ...doğru olduğundan herkesin o tarafa doğru... ...gelmesinden bahsediyor. hani Toleranstan vesaire kabullenmeden bahseden... ...pek yok. Ve Swami Vivekanan da dinliyor, dinliyor. Konu kendisine geldiği zaman ayağa kalkıyor. Cümlesi şu... ...diyor ki sevgili Amerikalı kardeşlerim... ...diyor. Hı -hı. Toplam salonda 7000 kişi var... Herkes ayağa kalkıyor ve üç dakika boyunca alkışlıyorlar. Devam edemiyor konuşmasına. Sadece kardeşim kardeşlerim demiştim. dediği için. Çünkü o ana kadar bütün çıkan o işte rahipler veya din adamları hep ben demiş, hiç biz dememiş. Hani hep hani gelin sizi kurtaralım hani bir Hristiyan şeyinde. <gülüyor> diken diken oldun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet gerçekten şey hala evet. Yani ben hani e, yaşamını da şu an inşallah yakında çıkartacağız. Mavi Beyken Anadolu'nun yaşamı Purna Yayınlarından çıkacak inşallah. Yani belki bir 5-6 ay sonra diyeyim. Çok da erken sözünü vermeyeyim ama <gülüyor> e, yaşam hikayesini okuduğunuz zaman gerçekten yani gözleriniz dolu dolu okuyorsunuz. Çok güzel, çok e, kahramanca yaşanmış bir yaşam. 3 e, dakika Boyunca alkışlanıyor ve dediğim gibi ya herkes de şaşırıyor o ana kadar. Kaldı iki dakika. <gülüyor> Kaldı iki dakika aynen öyle. <gülüyor> ve daha sonra verdiği mesaj Bhagavad Gita temel metinlerden biliyorsun. Oradan birkaç tane vecize kendi aklında kaldığı kadarıyla okuyor. Ardından da sürekli olarak şundan bahsediyor. Diyor ki dünya fanatizmden yeterince çekti. Artık hani fanatizmin sonu geldi bu ve bunun benzeri konferanslar sayesinde artık dünya kardeşliği. Barışı ve birbirini kabul etmeyi dinler arasında herhangi bir fark olmadığını ve tüm dinlerin gerçek olduğunu arayışın tek olduğunu anlayacak verdiği mesaj bu ve bu mesajın ardından bir günde medetik bir kişi haline geliyor ve yoganın önü açılıyor Ne alaka diyeceksin Çünkü ondan sonra verdiği bütün mesaj yoga ile ilgili Oo, güzel ya Peki ondan sonra anlattıkları ne, yani yogayı nasıl anlatıyor ilk olarak neyinden bahsediyor? O da çok enteresan. Çünkü batıya yoganın ilk anlatıldığı konu yoganın felsefesi. Yani Advaita Vedanta dediğimiz monistik görüş. Yani her şeyin birlik görüşü. Aynı zamanda yoga görüşüdür. Bundan <gülüyor> bahsediyor. Yani batıya yoga aslında yoga duruşları, nefesler veya uygulamalarıyla değil, felsefesiyle giriyor. Meditasyonuyla giriyor. Ama <gülüyor> aradan geçen 1893'ten 2012'ye geldiğimiz zaman tabii çok farklı bir açıdan şu an yogaya yaklaşıyor batı evet. ve hani geldiği nokta tabii daha çok bir akrobasi ve bir hani fitness programının hani şey biraz daha ekzentrik hale diyebiliriz. Çok evet. farklı bir değişim var. Ha ama nedir? Şu an tekrardan hani e, geriye dönüş başladı Batıya. Çünkü niye insanlar baktılar ve artık tamam hani o ekzentrik hareketlerden veya plaj vücudundan yeterince nemalandıklarına inananlar daha bunun ötesinde ne var sorusunu sormaya da başladılar. Hani o hareketi de görüyoruz yine. Doğal olarak hep bu Uzun hareketler. bir süre almış ama. <gülüyor> <gülüyor> Geç olsun da güç olmasın. Evet. <gülüyor> i̇şte Vivekananda Yoga Üniversitesi Biliyorsunuz işte hocamızı da ağırlamıştık evet. Doktor Nagender'a geçtiğimiz programlarda Yapmaya çalıştığı biraz da bu Yani Vivek Enanda'nın Vivek ile Enanda evet. organik herhangi bir bağları yok Ama vermeye çalıştıkları mesaj hala aynı Yani çok ünlü bir sözü var Vivek Bu her ruh potansiyel olarak ilahidir diye başlayan bir mesaj O mesajı hala devam ettirmeye Ve bunu bilimsel olarak akademik çevrelere Nasıl kabul ettirebiliriz? Bunu nasıl günlük hayatımıza uyarlayabiliriz? Ee, nasıl günümüz insanı için yoga'nın hala daha işe yarayan bir teknik olduğunu e, kitlelere anlatabiliriz e, uğraşında olan bir enstitü. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Evet. Her ruh potansiyel olarak ilahidir. Okuyalım mı tamamını? Lütfen. <gülüyor> Hadi çok güzel çünkü gerçekten. Her ruh potansiyel olarak ilahidir. Amaç içsel ve dışsal doğamızı kontrol ederek ilahi olanı içimizde tezahür ettirmektir. Bunu adanma, felsefe ya da psikolojik kontrol yöntemlerinin biri, birkaçı ya da hepsini kullanarak yapabilir ve özgür olabilirsiniz. Tapınaklar, ritüeller, dokmalar ve doktrinler sadece ikinci önemdeki detaylardır. Çok ağır. Evet. Çok ağır. <gülüyor> Güzel. Çok ağır. Yani ne diyor aslında şöyle bir parçalarsak eğer var değil mi vaktimiz evet. var. Yani şunu söylüyor. Şimdi birinci cümle her ruh potansiyel olarak ilahidir. Her ruh bu ilahidir desek bakın e, Herhangi bir şekilde gelişim için Bir şeye ihtiyacımız olmaz hı hı. Potansiyel olarak ilahidir diyor Yani tıpkı diyor ki bir ağacın tohumu gibiyiz O tohumu ama sulamamız lazım ki Ve toprağa ekmemiz lazım ki çatlasın Ve bir rahat çıksın içinden Her ruh potansiyel olarak bir tohumdur ilahidirden kastı ama o ilahiliği açığa çıkarma Sorumluluğu bize ait hı hı. Peki ondan sonraki cümle şunu söylüyor Peki bunu nasıl yapacağız Ben ilahiliği ortaya çıkaracağım ama nasıl Diyor ki bunu yaparken, tezahür ettirirken üç tane yolumuz var. Diyor ki adanma, felsefe ya da psikolojik kontrol yöntemlerinin birini, birkaçını ya da hepsini kullanabiliriz. Bunlar nedir? Her her biri farklı yoga ekolleri yani yoga akımlarına baktığımızda adanma yolu, bakti yolu diye geçen kişinin duygu yönetiminden bahseden yol. Duygular üzerinde hı hı. çalışarak buna ulaşabilirsiniz diyor. İkinci yol felsefe yolu. Kişi bilgi yoluyla... Anlayarak, anladığı üzerine tefekküre dalarak, yani önce duyarak, daha sonra düşünerek, daha sonra düşündüğünü uygulayarak aynı sonuca ulaşabilir diyor. Bilgi yogası, Ginnana yoga yolu. Üçüncü yolda psikolojik kontrol yöntemi diyor. Yani Raja yoga, daha çok batının bildiği tarzda yoga, <gülüyor> meditasyon. Yani kişinin akıl kontrolünü ele alam alması, aklı dizginlemesi, akıldan kastımız ne? Düşünceler ve <gülüyor> hafıza ve ego. En önemlisi. Bunları kontrol altına alabilirseniz, duyu hakimiyeti sağlayabilirseniz aynı şekilde bu ilahiliği, tohum haldeki ilahiliği, potansiyel burundaki ilahiliği açığa çıkartıp özgür olabilirsiniz diyor. En önemli cümle ise, aslında son cümle diyor ki tapınaklar, ritüeller, dokmalar ve doktrinler. İkinci önemli iki detaylardır. Takılmayın buna. Yani Hindistan'dan mı geliyor, Türkiye'den mi geliyor, hangi kıtadan geliyor, bunu kim empoze ediyor, hani hangi dış mihrak güçler güçten... <gülüyor> Yani diyor ki bırakın bunu. Önemli olan gerçektir. Eğer bu sizin işinize yarıyorsa lütfen kullanın ki bu ilahilik açığa çıksın. Evrensel mesajı bu. İlk günde e, bu sevgili kardeşlerim dediği mesajı da verdiği fanatizmin önüne geçin ve artık bırakın bunları mesajıyla aslında bu en hani meşhur olan e, kendi mesajı aslında pek çok şarkıcı aynı şeyi söylüyor tüm hayatını da buna adamış olan bir kişi çok o yüzden özel bir kişidir evet bu e, burada bahsettiğin bu paragrafta bahsettiğin <gülüyor> <gülüyor> pardon yoga akımlarında e, üniversitede üniversiteye konuşurken de bunlardan hmm. e, bahsetmiştik e, üniversitenin yaklaşımı da her akımdan size yakın olanını kullanın. Evet. evet. Her bir, şey, bütünsel yoga anlayışını yani burada da söylediği şekilde birini, birkaçını ya da hepsini kullanabilirsiniz diyor Swami Vivekananda. Kendi de hepsini mi kullanıyor? Kendi daha çok Raja Yogi. Raja. Reginana Yogi. Hı hı. Yani hem akıl kontrolünü kullanıyor hem de bir taraftan bilgiyi kullanıyor. Hı hı. Kendi hocasıysa o yüzden anlaşamıyorlar zaten. Ramakrishna kendi hı hı. hocası bakta. Yani e, duyguları kullanan, sevgiyi kullanan bir kişi. O yüzden anlaşamıyorlar zaten. Hı hı. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani Ramakrishna onu anlıyor da o onu anlamıyor. Diyor ki ne diyor bu ihtiyar? Evet. Çünkü o sürekli olarak hani duygusal mesajlar veriyor. İşte kendi veçtallerinin vermiş olduğu deneyimlerden bahsediyor. Fakat da için Bunların çok fazla önemi yok Çünkü diyor ki neden bahsediyorsun e, Çünkü ben aynı şeyi hissetmiyorum Ben aynı şeyi görmüyorum bunu test tüplerine koyabilir miyiz? Acaba herkes aynı şekilde hissedebilir mi? <gülüyor> Şu analitik bir akıl, analitik bir akıl. Evet. <gülüyor> hani bir sağ lop sol lop çatışması aslında yaşadıkları. <gülüyor> Ama hani burada aslında belki de şunu görüyoruz. Ee, doğru ideal bir öğrenci ve ideal bir öğretmen. Yani Ramakrishna evet bir üstat Çünkü Vivekenanda'yı huzurundan kovabilir. Dalga mı geçiyorsun bak bana herkes tapıyor bir tek sen tapmıyorsun diyebilir. Ama yani böyle bir şey yok. Çünkü böyle bir derdi yok hani. Kendisini çok üstat kabul eden bir kişi değil. Çok mütevazi bir kişi. Gerçek bir öğretmen özelliğidir bu. Ama diğer yandan Vivek da gerçek bir öğrenci. Çünkü kendisinin anlamadığı bir şeyi reddetmiyor. Öğrenmeye devam ediyor. Bu çok önemli bir özellik. Kendini açık tutuyor her şeye. İnşallah hepimize böyle şeyler nasip etsin. <gülüyor> <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da çekirgenin yoga hevesinde bu hafta Sübemi Vivek Konuşuyoruz e, çünkü bugün 11 Eylül ve e, 1893'te Sıvemi ve yoga'yı Batı'ya tanıttı bugün. Evet. E, peki başka başka söylemek istediğin ne var? Başka söylemek istediğim <gülüyor> ne var? E, şöyle e, birkaç tane kurmuş olduğu enstitü var. Bunlar çok önemli enstitüler. E, Batı'da kurmuş olduğu enstitü özellikle Ginnana Yoga üzerine. Ee, araştırma yapan ve bunun özellikle yayılmasını sağlayan enstitü Vedanta House diye geçer. Ee, aynı zamanda kendisinin yine kendi e, kendisini takip eden kişiler tarafından e, kurulmuş olan Advaita Ashram adında bir yayın evleri var. Bu yayın evi çok önemli çünkü Vivekânanda'nın bütün yapmış olduğu konferanslar daha sonra ee, şey yapılıyor kitaplaştırılıyor ve besteler oluyor Hı. bütün bu kitaplar yayınlandığı ilk gün itibariyle bu Hı. kitaplar Türkçe'de de var bu arada belki söylemekte fayda evet, var evet. Purnam yayınlarından çıkmış olan dört tane temel eseri, e, aklın sırrı sevginin sırrı Fiilin Sırrı ve Bilginin Sırrı. Dört tane kitap. Swami Vivekananda diye aratırlarsa bulabilirler dinleyiciler. Ee, bu kitaplar kendisinin e, bu söylediğimiz konuşmanın ardından Amerika'da yapmış olduğu bütün konuşmaların e, kayda geçirilmiş halidir. Hı hı. Ve genel olarak, temel olarak verdiği mesaj genel olarak bu kitaplar içerisinde mevcuttur. Ee, daha sonra Hindistan'a döndüğü zaman da Ramakrishna Mat adında, Ramakrishna Kardeşliği isminde bir karma yoga cemiyeti kuruyor. Dediğim gibi Sami Vivek da çok akıllı bir kişi yani çok analitik ve vizyoner bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şunu fark ediyor diyor ki batıda ihtiyaç olan şey entelektüel bir batı kesimi olduğu için felsefedir. Ama Hindistan'a baktığımızda kişilerin ihtiyacı olan şey servistir, hizmettir. Bu yüzden Peki enstitüler... neden batıda felsefedense e, yoga şekli olarak gelişiyor? Evet o çok güzel çünkü ama tabi o Vivekananda'dan çok sonra gelişen bir şey aslında. Vivekananda'nın ölümünden sonra yavaş yavaş bir doğal olarak ne oluyor? Amerikalılar Hindistan'a hani bu adam ne söylüyor bakalım diye Hindistan'a gitmeye başlıyorlar. Hintliler de Amerika'ya gitmeye başlıyor doğal olarak. Hı hı. Ee, ve Hindistan'dan Amerika'ya giden kişiler e, yogayı çok daha fazla örneğin bir yoginin otobiyografisi tarzında kitaplar. Yoga Nanda'nın çıkarmış olduğu bir kitaptır. Bu ve bu benzeri kitaplar yoga'yı çok mistik e, ve sıradışı ve sadece insanüstü yeteneklerle öpüştürülen bir e, sanat diyelim ya da bir gizli bilimler, e, ezoterik bir öğreti gibi konumlandırıyorlar. E, i̇lk önce buna dönüyor yani felsefeden Hı -hı. ezoterik ve bir gizli bilimler haline ama dönüyor. Yoga'nın hani böyle bir yolu da var. Evet, mistik mi? bir yolu var. Aklınız, Hı -hı. yani raja yoga. Evet, bunu anlatır ama. Burada bile nihai hedef birliktir ve temel metin olan Patanjali'nin yoga sutralarına bakıldığında insanüstü yeteneklerin her birinin aslında birer engel olduğunu söyler bu kitap. Yani bu bu kadar hmm. bağlandırılarak anlatılması gereken bir şey değildir. Yanlış yönlendirir çünkü bilmeyen öğrenci. Hmm. Ne oluyor bu sefer? Yoga ilk önce bir daha fazla mistik ve dediğim gibi ezoterik bir öğretiye dönüşüyor. Hemen ardından da giden batılılar karşılaştıkça oradaki hocalarla daha fazla hata Yoga dediğimiz daha çok fiziksel duruşu ya da fiziksel yanıyla ki sadece sağlıklı bir beden ve sağlıklı dinç olalım ki böylece meditasyon yapabilelimden gelişmiş bir şeydir hata Yoga. Daha fazla bunu öğrenince, öğrenilebilecek de en kolay yeridir yoga'nın bu arada, <gülüyor> doğal olarak bunu alıp ithal ediyorlar Amerika'ya. Ve böylece batı bu duruşlarla karşılaşıyor. Çünkü felsefeyi öğrenebilmeniz için senelerinizi vermeniz gerekir. Halbuki duruşları birkaç ayda öğrenebilirsiniz. Evet. Evet. <gülüyor> evet. Yeterince sıkı olursanız <gülüyor> kararlı. <Aynen öyle>. Evet. <gülüyor> Peki 94.9 Açık Radyo'da çekirgenin yoga hevesinde sona yaklaşıyoruz. Evet. Bir meditasyonumuz var mı? Evet bir kısa bir meditasyon yapalım. Bir e, arka fon müziğimizle beraber. Bugün ben bir nefes meditasyonu yapalım dedim. Daha fazla Hı -hı. nefesimiz üzerinde e, oynayalım. E, bakalım beğenecekler mi tamam, herkes? Ben yine meditasyon öncesi. Hatırlatmam yapayım lütfen arabalarında dinleyenler. Evet. Ya saat çekin ya da uygulamayı yapmayın. <gülüyor> Gözünüzü en azından kapatmayın. Asla. <gülüyor> Sonrasında da su için ya da tatlı bir şeyler. Evet. Zaten. Buyurun. Evet. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Bir an için kendimize odaklanalım, içe döndürelim kendimizi. Ve mümkün olduğu kadar burnumuzun ucuna konsantre olmaya başlayalım. Ve burun ucundan giren ve çıkan havayı izlemeye başlayalım. Burun ucundan hava giriyor. Burun ucundan hava çıkıyor. Şimdi dikkatimizi yavaş yavaş her iki burun deliğimizi ayrı ayrı verelim. Ve her iki burun deliğimizi ayrı ayrı izleyebildiğimizi görelim. Sol ve sağ ayrı ayrı havanın girip çıktığını fark et. Dikkatini verdiğinde bunu yapabildiğini gör kolayca. Şimdi yavaş yavaş yönlendirmeye başla nefesi. Sadece sol burun deliğinden havanın girmesini sağla. Zihinsel olarak yönlendirebildiğini fark et. Ve nefesi sağ burun deliğinden ver. Daha sonra sağ burun deliğinden nefes al ve sol burun deliğinden ver. Düşündüğün kadar zor olmadığını fark et bunun. Eğer her iki burun deliğimiz eşit şekilde açıksa kolayca yapılabildiğini, eğer tek bir burun deliğimiz daha açıksa özellikle o burun deliğini hissettiğini fark et. Aklı bu şekilde tek noktaya yönlendirdiğinde akıldaki düşüncelerin nasıl sakinleştiğini gör. Diğer yandan nefesinin yavaşladığını. Konsantre bir şekilde nefesini yönlendirebilmek için ister istemez nefesi kendiliğinden yavaşlattığını gör. Bunun sakinleştirici etkisini gör. Soldan al, sağdan ver. Sağdan al, soldan ver. Aynı zamanda psikolojik kanalların dengelenmesinde kullanılan bu çalışmayı istediğin sıklıkta, istediğin sürede tekrar edebilirsin. Şimdi tekrardan yavaş yavaş dikkatini burun ucuna yönlendir. Burun ucunda tekrardan havanın girdiğini çıktığını fark et. Her iki burun deliğinden eşit olarak. Sakinleştiğini gör. Yavaşça gözlerini aç. Ve günlük hayatına geri dön. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, <gülüyor> günaydın. <gülüyor> günaydın. Evet, ehe, sol burun deliyim daha aktifmiş ya şu anda. E, bu burun delikleri iki saatte bir neredeyse hmm, yer değiştirir yani ikisi genel olarak açık değildir Hı -hı. Hep biri açıktır diğeri kapalıdır daha sonra yer değiştirirler biri diğeri açık olur öbür kapanır e, bu çalışmaya yaparsak her ikisini de açık hale getirebiliriz burun deliklerimizin bu meditasyon için özellikle uygun olduğu düşünülür o yüzden Hı -hı. iki burun deliğimizi açmaya çalışıyoruz hani psikik kanal olarak daha detaylı bir açıklaması var ama sanırım şu an şu an süremiz yetmez bunları konuşmak için <gülüyor> başka bir bahara. <gülüyor> O zaman 15 gün sonraki bir bahara 949 açık radyoda Çekirge'nin yoga hevesinde tekrar buluşmak üzere. Eğer e, sizin merak ettiğiniz konular varsa ya da konuştuklarımız hakkında e, merak ettiklerinizi twitter.com twitter.com/çekirgeyogi adresine ya da Facebook'ta Çekirge Yogini sayfasına bekleriz. Peki görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çekirgenin yoga hevesi. Her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları hazırlayan ve sunanlar Çekirge ve Ayça Gür Elman.